Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Gökyüzüne yükselme zamanı geldi Şenol Gün Bayrak Fır dönüyor Ankara'nın tepesinde Şevge'ye göre dönmenim önmeni kelimeler kullanmaz Zaten sinirlerim tepemde İyi gene es eski sinirli halinize dönmüşsünüz Ne demek o yani? Dün böyle maymun gibi bir şeydi Şenol Bey ne dediğiniz anlaşılıyor ne başka bir şey anlaşılıyor. Şey beni bir yaşadıklarımı yaşayacağım. Şey hiç ses çıkmaz. Tövbe tövbe ya. lütfen sevgilime. Lütfen de Şenol Bey lütfen artık aramızdaki ilişkiyi belli bir şeyi yerde tutalım. Zaten belli bir şeyi yerde tutuyoruz. Öyle. Acayip bir şeyimiz yok ki. Acayip bir şey keşfiyor bir Yok öyle bir şey Şenol Bey zaten. Yani sen görmedin tabii o rüyayı. Ama şey o rüyada olmuş olay yüzünden niye beni suçluyorsunuz Ben sadece seni suçlamıyorum, kendimi de suçluyorum. İşi merhem bazı şeylere. Evet benim de asla oldu. Evet benim de zayıf anımlarım var ama her şey başta sesin, baş suçlu da sensin Ya şey o be rüya bu. Rüya rüya? Benim aşklarım bozuldu, uykuyu yapamıyorum. Gelen rüya gireceksin diye şeydi? Ya, <gülüyor> ya o. Evet Fred Kruger duruma düşünecek. Okey Blend. Her var ya yani rüyalarda saldıranlar. bilmiyorum artık rüyada şey saldırıyorsun? Gerçekteki niyetini yoksa ben rüyada ortaya mı çıkarttım onu da bilmiyorum. Ne gördünüz rüyada? Şevk'e trafik durumuna geçmek istiyorum lütfen ya. Hayır ama anlamıyorum şimdi bizim bundan sonra bütün konuşmalarımız bu rüya yüzünden böyle garip olacaksa bilelim biz de rüyayı. Rüyada... Arkaların ana ana ailelerine bu sefer bir açıklık bir tıkardı bir açılıyor bir tıkardı yok. Şenol Bey konuyu değiştirmeyin lütfen. Ben konuyu değiştir. Sevgilim ya bundan sonra benleyim 100 metre fazla yaklaşma. Zaten görüşmüyoruz Şenol Bey yani ben kaç defa aradım sizler hani program dışında da görüşelim diye. Yeah pushing yeah Siz ediyorsun ki ben onlara düşeceğim. Ne tuza Şenol Bey? Yeah çeçeklere beni çağır, pestelerlere çağır, ilaçlar limonatalar için. Tabii tamam, şey ya, ben evet, alar terlerini. Ya benim başka geçim, bunca yaşadığımız şeyden sonra. Ne yaşadık, Selam Bey? Rüya görmüşsünüz ya. Rüya, müya, gerçek gibi bir şey. Ee, gerçeklikte ne yapalım şimdi? Ne yapacağız yani? Bilmiyorum. Bir şeyler tüylerle ormana bekledik. Tamam ver trafik durumunu verin. He, şimdi sadece trafik durumunu verin. Bu buyduğum senin gözünde. Ya, anlamıyorum Şerif abi ya ne gördünüz Rüya? Onu söyle ondan sonra şey yapalım ne konuşacaksak konuşalım yani. Anlamadım ki ben şimdi ne yaptığım. Rüyada yaptığım şey içinde de özür dileyemem ki ben. Orada ama ne güzel söz ne <gülüyor> Ya rüya diyorsunuz işte. Kendiniz diyorsunuz rüya diye. Ya hocam madem rüya. Madem rüya kaldığımız yerine devam edelim. <gülüyor> Ya şunu bir öyle yani ne olduğunu ne bittiğini belki rahatlayacaksınız anlatınca. Öyle mi diyorsun? Belki rahatlarsınız arkadaşım ben ya bu kadar böyle kimseye söylemediğiniz için sıkıntı olmuştur. Hemen Rüyam'dan öyle diyorsun rahatlaştın diyorsun sıkıntı yapma diyorsun. <gülüyor> böyle aynı gülüşler aynı şeyler gerçeklere karşı baş çıkıyor. Ya lütfen söyleyin. Ya rüyede. Şöyle bir şey oluyordu. Nasıl bir şey? Yani. ben şeyleri yayınlara söyleyemiyoruz değil mi? <gülüyor> Nasıl bir şey? Yani Şeller Bey. Evet, ne yapıyorduk? Yani. bebek Pierre yani. orada en başta şöyle bir hani şu şeydi de herkes. Tamam Şeller, suç bende. Evet, rüyadaki suç bende. Tamam. Şeller, sen de diyor ki. Ne diyordum ben? Bey Bey Şimdi bana da demiyorsun demiyorsunuz sanki yani ortaya söylenir gibi benim üstüme alındım herhalde. Ya anlatsanıza Şenal Bey. Yani. Böyle sen bana böyle bir dostça yaklaştın. E ne güzel işte tamam. Ondan sonra biraz daha benim moralim bozuktu. E dostlar işte birbirini teselli etmez mi Şenal Bey? Yani bunu rüyada görüyorsunuz. Biz gerçeklerde yaşamaya çalışıyoruz. Yeeep. <Gülüyor> Ay sonrası mı var? Maalesef. Ne oldu sonra? Sırtımı mı döndüm? Bir süre sonra sırtını döndüm. O sürede ne oldu? Onu hiç işte söylemedim. Ne ne oldu şimdi ben anlamadım. Ben size geldim sonra şey mi oldu yani? Konuştum gittim mi ben? Sadece şey konuşmadık Sevgi'ye gel. E ne rüyası bu? Maalesef erotik rüya. Nasıl ya? Sevgi şey bebek. Sadece mı? Sadece. Şenal Bey isterseniz e, müzikle devam edelim. Ne olur lan? Siz mi oldun? Yo, ondan değil şeyden de. Eee işte benden kaçıyorsun aynı rüyadaki gibi. Yok bir ama e, e, Şey bak e, Tamam hadi. Sakin. Sonra konuşalım. Sonra konuş. Kerem'e bunu yapıyorsun şey Şevk'le. Bütün gün telefonunu mu ekleyeceğim? Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar.